Filiz Hanım ve Murat Bey çiftinin öyküsünü dinleyeceğiz bugün. Henüz iki yıllık evli olan çiftimizin evliliğini kabusa çeviren konu kıskançlık. Murat Bey Filiz Hanım'ı arkadaşlarından ve kuzenlerinden kıskanıyor. Filiz Hanım ne zaman arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıksa kimle buluşacaksın? Onlar bize gelsin diyerek tartışma çıkarıyor eşi. Filiz Hanım ailesiyle görüşmek için gittiğinde orada kalmasına izin vermiyor... Ne diyeceğini nasıl davranacağına, nereye bakacağına varıncaya kadar karışıyordu. Bu durum Filiz Hanım da sıkıntılı oluşturuyordu. Fakat o da eşi Murat Bey iş yerinde iken ziyaret ettiğinde çalışma ortamındaki kadınlardan kıskanıyor, sürekli onlarla mesafeli olması konusunda eşini uyarıyordu. İkisi de birbirinin cep telefonunu karıştırıyor, gelen mesajları ve sosyal medya hesaplarını takip ediyordu. Bir akşam Filiz Hanım kocasının sosyal medya hesabında iş yerindeki bir kadını takip ettiğini görmüş ve neden takip ettiğini sormuştu. Murat Bey yabancı biri değil sen de gördün iş yerinde. Geldin ya o bana takip isteği göndermiş ben de kabul ettim sakladığım bir şey yok ki diye cevap vermişti. Filiz Hanım eşine sen benim her şeyime karışıyorsun, kiminle görüşüp görüşmeyeceğime kadar karar veriyorsun. O zaman şimdi sen de benim isteğimi yapacaksın ve o kadın takipten çıkacak engelleyeceksin diyerek kavganın ateşini fit fitillemişti. Bu kavga çiftimizin ne ilk ne de son kavgasıydı. Bu kıskançlık krizleri karşılıklı devam ederken Filiz Hanım da Murat Bey de birbirinin sevgisinden şüphe duymaya başlamıştı. Evet bakalım uzmanımız bugün evliliğinde kıskançlık yaşayan çiftlere neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. Kendim adım adım insana hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine bir terapi gününde yüreklerinize dokunmaya geldi ki bugün evliliklerinize şifa olsun niyetiyle önemli bir konuyu da seçmiş olduk adım adım insanda bugün Filiz Hanım ve Murat Bey'in öyküsünü dinledik onlar üzerinden değerlendirme yapacağız hali hazırda evliliğinde karşılıklı ya da Tek kişi yani karısı ya da kocası tarafından çok fazla kıskanılanlar varsa ekran başına kilitlensin. Hatta bize de sorularını yazsın hangi hesaptan? Instagram hesabımız adım adım insandan diyoruz. Ve bugün bize eşlik edecek uzmanımız psikolog ve aile danışmanı Özge Gökhan Kırhan Efendi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Tuğba Hanım. İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum. Evet konu hararetli. Çok Herkesi <gülüyor> ilgilendiriyor. Hatta evli çiftleri değil nişanlı çiftleri evlilik için adım atan, evlilik yolunda ilerleyen çiftleri ilgilendiren bir konu. Evlilikte kıskançlık. Ben şimdi direkt insan neden kıskanır diye başlasam sonra öykümüzü peyderpey değerlendirelim. Buyurun. Hı hı. İnsan neden kıskanır? Patolojik midir, değil midir, normal midir? Çok fazla soru var bu konu hakkında zihinlerde. Yani kıskançlık diğer tüm duygular gibi dozunda olduğu zaman sağlıklı, dozu açtığı zaman sağlıksız olan bir duygu. Neden kıskanırız? Sevdiğimiz bir kişiyi kaybetmekten. Onunla olan güzel ilişkimizde ilgisini, sevgisini kaybetmekten korktuğumuz kişileri kıskanırız. Hı hı. Onu kaybetme korkusu kıskançlığı tetikler. Burada bir önem verilen, değer verilen ilişki ya da kişi var. Bir de onu kaybetmekle alakalı bir takım kaygılar ve korkular var. İşte bu korkular kıskançlığı tetikleyici. Seven kıskanır mı diye bir soru geliyor akla. Seven kıskanır ama dozunda olursa sağlıklıdır. Dozunu aştığı zaman... Kaybetme korkusu olan kıskanırır. Evet, aynen, olan. aynen. Dozunu aştığı zaman, ciddi sıkıntılara yol açtığı zaman bunun artık sevgiyle bir ilgisi kalmamış oluyor. Tamamen farklı bir boyuta geçiyor, sağlıksız bir boyuta geçiyor ve biz buna dozunda kıskançlık ve sağlıklı ve sevgi göstergesi gözüyle bakamıyoruz artık. Bir de önem verdiğimiz kişiyi kıskanırız demiştik ya bazı evliliklerde çiftler duygusal bir kopuş yaşıyorlar. Aynı evde yaşıyorlar ama aslında kopmuşlar. Birbirlerini artık önemsemiyorlar. Umurlarında değil kim ne yapıyor, nereye gidiyor, nereden geliyor önemsemiyorlar. İşte böyle ilişkilerde kıskançlık yok. Çünkü kimse kimsenin umurunda değil artık bu da çok sağlıksız bir durum. Yani hiç kıskanılmıyor olmak da bu boyutta sağlıksız bir durum. Sevinmiyor muyum düşüncesi? Evet evet zaten temeldeki diğer soru işaretlerinden bir tanesi bu. Eşim beni seviyor mu sevmiyor mu? Kıskançlık bunu da tetikliyor aslında. Kıskançlık böyle bir duygu. Aynen öfke gibi dozunda olursa sağlıklı ama dozunu açtığı zaman sağlıksız bir boyut kazanmış Dozunu oluyor. merak ediyoruz. Bu doz doz nedir hmm. efendim? Bir su bardağı mı? Yarım çay kaşığı mı? Şimdi bunun evet. oranını da konuşacağız. Demek hmm. ki aslında fıtratımızda olan bir şey kıskanmak aslında eşittir. Sahiplenme ile alakalı. Herkes her şeyi sahiplenebilir. Bu da fıtratımızda var. Hmm. Fakat yine dozunda dediğimiz aşırıya kaçtığında ya da hiç olmadığında yine patolojik bulguları hmm. göstermiş oluyor. Peki normalse o zaman şu dozuna girelim. Dozuna girelim Derken hatta Filiz Hanım ve Murat Bey'in öyküsüne bakalım. Orada dozunda kaçan neler var? E, neler nasıl olmalı bu ilişkide? Hı hı. Dozunu açtığı zaman e, ilişkide sıkıntı oluşturuyor. Dozunda olduğu zaman da ilişkide sıkıntı oluşturmayıp e, sevgiyi, heyecanı ve tutkuyu biraz daha güçlendiriyor. Aa, eşim beni seviyormuş deyip böyle bir heyecan katabiliyor. Arada Ama sırada. ne zaman? Arada sırada düzenli olarak değil, alışkanlık olarak değil. Mesela haddini aşan durumlarda, haddini aşan kişilere karşı eşinizi kıskanıyor olmak normal dozunda olan. Burada ama gerçek bir tehlike var. Haddini aşan durumlar ve haddini aşan kişiler. Normalde durması gereken yeri bazı kişiler aşabiliyorlar. Daha fazla yakınlaşabiliyorlar. Burada evet rahatsızlık oluşabilir doğal olarak ve kıskançlık ortaya çıkabilir. Mesela bir danışanından örnek vereyim. Bir aile ortamında Yenge konumundaki bir bayan, yaşıt olan bir bayan şöyle bir ifade kullanmış. İşte Ahmet Bey diyelim ki Ahmet benim her şeyim. Şimdi bir yenge. Ya, Ahmet Bey onun kaynı mı oluyor? E, nikah düşen birisi, yengesi Hı, aslında, aynen. yengesi nikah düşen birisi ve Ahmet Bey hakkında ''Ahmet benim her şeyim'' ifadesini kullanıyor. Hı. Şimdi bu ifade haddini aşan bir ifade ve burada danışanım olan bayan Ayşe Hanım diyelim kıskançlık hissediyor doğal olarak çünkü burada gerçek bir tehlike ve tehdit var. Hı. Bu dozunda kıskançlık orada kıskanmıyorsanız gönül bağınızla alakalı bir sıkıntı olabilir eşinizle alakalı bir sıkıntı olabilir orada. Aslında çok Dozu güzel burası. bir örnek verdiniz. Burada şimdi izleyen ha peki burada kıskanmasına rağmen e, burada dinamiklere dokunacak olan kim? Her şeyim dediği Ahmet Bey mi? Yoksa kıskanan kişi, eşi mi değil mi? Bunları belki ilerleyen dakikalarda biraz daha heyecanlandırılma izleyenlerimize. Çünkü Hı. kıskanan birisiyseniz siz nasıl kontrol edeceksiniz? Neleri kontrol edebiliriz? Neleri edemeyiz değil mi? Bu da önemli bir şey. Evet. Ee, bana şeyi hatırlattınız, ee, böyle şahit olduğum bir olay. Birisi birisinin kocasının içinde Ay ben, benim kocam olsaydı nasıl olurdu diye düşündüm falan diyor. Yani yüzüne Hı. karşı söylüyor. İşte senin kocan benim acaba kocam olsaydı nasıl olurdu diye düşündüm. Bunlar da maksadını aşan şeyler. Kesinlikle. Bazı insanlar sanırım nerede ne konuşacağını bilmediği zaman böyle kazalar olabiliyor. Baş, baktığınız zaman kötü bir niyet beslemeye de bilir. Bunu bilemeyiz. Tehlikede olmayabilir ama tabii insanların kıskançlık duygusunu e, körükleyebiliyor. Değil evet, mi haddini doğru? aşan tutumlar kıskançlığı körüklüyor. Hmm. Dozu olan burasıydı. Dozunu aştığında ne oluyor? Hmm. Dozunu aşmak demek... E, Kıskançlığın başlangıç noktası, ilişkiyi ve o güzel ilgiyi, sevgiyi kaybetme korkusu. Dozunu açtığında korktuğunuz şeyi yaşar hale geliyorsunuz. Çünkü kaybetme korkusuyla alınmış bir takım tedbirler eşinizi sizden uzaklaştırıyor. Neyle uzaklaştırıyor? Kıskanan kişiler dozunu açtıklarında eşlerinin her şeylerini kontrol altına almaya çalışıyorlar. Tüm yaşam alanlarını iş hayatları, sosyal hayatları, akraba ilişkileri, sosyal medya hesapları, her alanı kontrol altına almaya çalışmak Takip etmek, sürekli olarak kısıtlamalara gitmek, hesap sormak, öfkeyle karşılık vermek, sınırlamalar getirmek, duvar örmek gibi davranışlarla karşılaştığımızda beraberinde ilişkide çatışmalar doğuyor tabii ki. Ve burada engellenen kişi ciddi bir öfke hissetmeye başlıyor. Çünkü engellenmek hepimizde öfke oluşturur. <Gülüyor> e bu öfke sürekli olarak tartışma, huzursuzluk ortamı eşittir. Çatışmalı bir evlilik getiriyor. O zaman kıskançlık eşini kaybetme korkusuyla ortaya çıkan bir duyguydu. Ama geldiğiniz nokta eşinizi kaybetme tehlikesi gerçek anlamda var bu sefer. O zaman şunu aşırı ve dozunda olan, dozunda olmayan kıskançlık hı hı. hali hazırda bitmeyecekse de evliliği bitirme noktasına getirebiliyor. Aynen, tüketiyor çünkü. Hı hı. Enerjiyi tüketiyor. Çünkü kıskanan taraf sürekli hesap soruyor, suçlamalarla eşine doğru yaklaşıyor ve diğer tarafta sürekli savunma halinde. Sürekli diken üstünde sürekli huzursuz acaba bugün hangi sorun çıkacak Hı. oraya gitsem eşim ne der şunu şöyle yapsam acaba eşim ne tepki gösterir en iyisi ben gitmeyeyim şeklinde kendi kabuğuna doğru çekilmeye başlıyor yalnızlaşıyor bağımlı bir ilişkiye doğru gidebiliyor çünkü kolu kanadı kırılmış oluyor ve bu şekilde ciddi anlamda hem bireysel hem evlilik anlamında çöküşler ve kopuşlar yaşanıyor patolojik boyut işte burası geldiği nokta çünkü çok sıkıntılı. Çok aslında içselleştirmemiz gereken bir durum şu gibi geliyor bana sevgili izleyenlere bunu söyleyeceğim. Biz karımızı ya da kocamızı evet kıskanıyoruz belki zaman zaman ama karımız kocamız işte nikahlandığımız için sorumluyuz gibi bakıyoruz. Sorumluluk sahiplenmeyi gerektirmez. Biz Müslümanlar olarak toplumda birbirimize karşı sorumluyuz ama Karışıyor muyuz her şeyine değil mi insanların din kardeşi olarak, bir komşumuz olarak ama ne yapıyoruz? sorumluluğumuzda da biliyoruz aslında. Karı kocalar birbirine karşı sorumludur ama bu sorumluluk onların sahibi olduğumuz anlamına gelmez diyerek altını çizeceğim. Çünkü maalesef ama şimdi karı kocayız biz birbirimize karşı sorumluluklarımız var diye bu yafta altında birbirimizi baskı altına alıyoruz. E, sorumluluk güzel bir şeydir diyoruz değil mi biz uzmanlar? Sorumluluk huzur getirir, kaygıyı azaltır, mutluluk getirir diyoruz. Ama ama bu bahsedilen sorumluluk cendereye alıyor karı kocayı aynı evin içinde. Bir süre sonra karşı cinsten erkek ya da kadından kıskançlığı geçiyoruz. Annesinden, ablasından, kız kardeşinden kendi cinsi olan arkadaşından dahi kıskanmaya başlıyoruz. O zaman bu kademeli olarak artmaya başlıyor kontrol edilmezse. Burada da oto kontrol çok önemli değil Hı -hı. mi hocam? Evet, ne diyorsunuz evet. bu söylediğime bilmiyorum sorumluluk ve sahiplenme ilişkisini. Çünkü Hı -hı. hep bu savunma yapılıyor kıskananlar tarafından. Hı -hı. Evet. Şimdi sahiplenmenin de dozu burada aşıyor. Yani her şey dozunda olduğunda güzel. Şimdi bazı çiftlerde sahiplenme aşırı noktaya gittiğinde şöyle bir tablo görüyoruz. Ben senin her şeyin olayım, sen de benim her şeyim ol. Hayatımızda birbirimizden başka kimse olmasın. İhtiyacımız yok ki tamam sen varsın ben varım. Başkalarına ihtiyacımız yok. İşte aşırı sahiplenme noktası burası. Böyle sahiplenme noktasındayken eşinizi başkasıyla paylaşmak istemezsiniz. Başkasıyla ilişkisini kıskanırsınız. Çünkü tehdit olarak görmeye başlarsınız. Onlara gösterdiği sevgiyi, ilgiyi size göstermesi noktasında soru işaretleriniz olur. İşte ailesine gidiyor, kuzenle ile görüşüyor Filiz Hanım. Evet değil, Filiz ki. dönebiliriz evet. biraz değerlendirme yapalım. Evet. Ailesinin evinde yatmıyor? Evet orada bir kısıtlama var. Neden? Çünkü oradaki yakınlığı... Eşim bana göstermezse, bu evlilik tehlikeye girerse ne olur? Onlarla çok güzel zaman geçirir, çok yakın bir ilişki kurar ve aynı yakınlığı bana göstermezse bu ilişkimizin sıkıntıda olduğunu gösterir. Kendi içinde yorumlamalar işte bunlar. Evet, evet kendi kendine bir takım kurgular var burada. O nedenle... Annesinden, kardeşinden, kuzeninden bile kıskanıyor bazı çiftler. Onların yakınlığını kıskanıyor aslında. Aynı yakınlığı kendisi oluşturamıyorsa daha da çok kıskanıyor bu sefer. Kıskançlığın dozu daha da artmış oluyor. En iyisi diyor ki o yakınlıklar benim için tehlikeliyse engelliyim. Aynen Filiz Hanım örneğinde olduğu gibi engelleyeyim, orada kalmasına izin vermeyeyim, hemen gitsin gelsin, yakın bir ilişki kuramadan hemen gelsin ki. Paylaşımları azaltmak tehlike, amaç. Evet, tehlike oluşmasın burada. İşte, sınırlama ve duvar örmekle kendini güven altına aldığınız zannediyorlar ama Evlilik gerçekler altından değil. çıkarıyorlar, değil mi? Evet, evet böyle. Ee, peki burada Murat Bey, yani burada karşılıklı bir şey var şimdi. Ne kız hı hı. tarafıyız efendim, ne erkek tarafıyız. Olan da bizim kız da bizim muhabbetiyle bir öykü var. Şimdi e, Filiz Hanım bu kadar sıkıntı e, Murat Bey bu kadar sıkıntı oluşturunca Filiz Hanım da haliyle ha bir dakika ya yani ben mi kıskanılacağım biraz da sen kıskanıl hı. tarzında e, sosyal medya günümüzde. Oraya gelmek istiyorum şimdi. Yani sosyal medya hesabı olunca şimdi bazı eşler diyor ki ortak hesap olsun diyorlar. Evet. Ben çoğunla şunu söylüyorum ortak hesabı olanların erkekler yine hesap açabilir. Yani bu bence bir güven teşkil edecek gibi bir şey gelmiyor bana. Özgür bırakmıyoruz. Seni kim takip ediyor? Sen kimleri beğeniyorsun? Hangi videoları izliyorsun? Ben onlara bakacağım tarzında ortak hesap. Direkt soruya girmiş olayım. Nasıl bakıyorsunuz şimdi güncel teknoloji artık tabii duvar da örüyor maalesef çiftler arasına. Evet. O duvarı kaldırmak için tek, çeşitli teknikler buluyorlar eşlerde. Ortak hesap sizce güvenli bir şey mi? Ben doğru bulmuyorum. Çünkü herkes evlendiği halde hala bir birey. Hala bireysel yaşamlarımız, bireysel ihtiyaçlarımız ve tercihlerimiz var. Neden bireyselliğimizi öldürüp ortak hesap açıyoruz? Şimdi Ben ortak hesap yerine bireysel hesap açıp, bayan arkadaşlarımı takip edip onlar için bir takım resimler paylaşabilirim. Niye benim arkadaşlarımın diyeyim. eşi görsün ki benim resimlerimi? Bu hak ihlali kul hakkına da giriyor. Mahremiyet ihlali de oluyor. Doğru bulmuyorum. Herkesin kendisine ait özel bir hayatı olabilir evlilik ilişkisi içinde. Sosyal hayatı olabilir. Arkadaşlarıyla evet. özel ilişkileri Aklıma tabii şey ki olabilir. Var. Bu Köylesin. kadar doğal bir şey olamaz. Bir yani bireysel hesabı açmamaya karşı, bu kişiler banka hesapları ayrıdır hı hı. ama sosyal medya <gülüyor> hesapları ortaktır. E bu kadar madem bir bireysiniz banka hesaplarınız da ayrı olsun maaşımı vermek istemiyorum ona para harcamasın diye hani bireyselleştirebiliyoruz maddi gelirlerimizi evet. ama iş sosyalleşmeye gelince tek bedeniz hı hı. değil mi hocam? Burada bir güvensizlik var aslında. Bana da öyle geliyor. Güvensizlik, takip isteği, kontrol etme isteği yani sağlıklı bir durum göstergesi değil aslında hı hı hı. temelinde. E, kesinlikle aynı fikirdim hocam hı hı. sizinle. Peki e, burada Murat Bey ve Filiz Hanım size gelse ikisi de birbirine şikayet edecek. Bana bunu yapıyor, bana şunu yapıyor diye tabii biz e, Danışanlarımızdan da görüyoruz çiftler geldiği zaman. Nasıl bir yapılandırmaya gidebiliriz çiftimizde? Biraz değerlendirmeye gidelim hocam zamanımız da hızlanıyor. Adım adım insan hesap burada efendim sorularınızı yazmaya başlayın burada değerlendirelim diye hatırlatmamı yapıyorum. Çok kıymetli konumuz aile danışmanı ve psikolog Özge Gökhan Kır da sorularınızı yanıtlasın diyelim. Ve Filiz Hanım'la Murat Bey geldiler hı hı. oturdular karşınıza. Ne söylersiniz onlara? Dinlediğiniz öyküsün evet. haliyle. Buyurun. Öncelikle kıskançlığın nedenlerini anlamaya çalışırız. Neden? Tetikleyici faktörler neler? Kişisel özellikler neler? Kıskançlığın arkasındaki diğer korkular, diğer duygular ve o duygulara eşlik eden diğer düşünceler nelerdir? Bunları tespit etmeye çalışırız. Evet. Bunları anlamadan herhangi bir şekilde müdahale etmemiz mümkün değil. Hı hı. Şimdi buradan yola çıkarak kıskançlığın arkasındaki nedenler nelerdir diye sorabiliriz. Birinci en temel neden kıskanan kişilerin özelliklerine baktığımızda kendine güven sorunu yaşayan kişiler olduklarını görüyoruz. Kendisini yetersiz, beceriksiz belki belli alanlarda beceriksiz, yetersiz, güvensiz olarak gören kişiler eksik olarak gören kişiler e, bu eksiklik duygusuyla eşlerini kaybetmekten çok fazla korkuyorlar. Hı hı. E, bu eşlerini kaybetme korkusu da kıskançlık olarak dışarıya yansıyor. Hı hı. Şimdi kendisiyle barışık olan bir birey kendisine güvenen bir birey böyle bir tehlike ve e, korku algılamaz aslında. Oradaki korku algısı eksiklik duygusuna bağlı ortaya çıkan korku algısı kıskançlığı burada tetikliyor. Çünkü Kendisini eksik gördüğü yönlerde özellikle daha çok kaygılı oluyor. Mesela e, diyelim ki Murat Bey soğuk bir insan. Çok sevgisini gösteremiyor, yakın davranamıyor, mesafeli soğuk bir ilişki kuruyor eşiyle. Cana yakın kişileri kendisi için bir tehlike olarak algılıyor. Ve o cana yakın kişilere karşı özellikle bir duvar örmeye çalışıyor diyelim ki. Ya da bayanlar kendisinden daha güzel bulduğu kişilere karşı kıskançlık yapıyorlar. Eşlerin onlarla görüşmesi onlar için çok büyük bir tehlike. Çünkü kendisinin fiziki özellikleriyle barışık değil. Hı hı. Kendisini yeterli bulmuyor, eksik ve kusurlu görüyor belki de. Hı. Bu nedenle kendisinden daha iyi özelliklere sahip her kişiyi bir tehdit olarak algılıyor ve o noktada sıkıntıya girip eşine aynı şekilde kısıtlamalar getirebiliyor. Hı hı. Ama burada unutulmaması gereken çok önemli bir şey var. Her konuda mükemmel olmamız mümkün değil hepimizin o eksikleri. güzel zannettiği kişi de aslında eksiklikleri ve hataları Kesinlikle. olan birisi. Yani her noktada mükemmel olamayız. Hepimizin kendimize has bir takım özelliklerimiz var. Eksik, kusurlu, hatalı ama biz böyleyiz. Hı hı. Kendimizi her yönümüzle kabul ettiğimizde ve kendimizle barışık olduğumuzda diğer insanlar bizim için tehdit oluşturmazlar. Hı hı. Yani diyelim ki tamam güzelsiniz ama eğitimli değilsiniz. Bu da mı sıkıntı oluşturacak? Eğitimleseniz kariyerli değilsiniz. Bu da mı sıkıntı oluşturacak? İşte paranız yok, başka zengin insanlar var yakın çevrede. Bu da mı sıkıntı olacak? Yani sıkıntının ucu bucağı yok aslında. Ya evet, bunu neyle kıyaslayabilirsin ki? Hmm. değil mi? Neresinden tutsan her yerde bir... Farklılık evet. oluşacak eksiklik demek istemiyorum ben bunları hep farklılık olarak görmek evet. istiyorum öyle de görülse aslında sağlıklı olan odur hı hı. bir insan eğitimli olabilir diğeri kariyerli olabilir bu farklılıkları gösterir ne biri eksiktir bir yerinden hı hı. ne biri fazladır zira her kariyerli insanda çok sosyokültürel seviyesi yüksek diyemeyiz e, bu da bir gerçek hı hı. hayat dinamikleri herkesin kendi kaderi içerisinde örülmüştür hı hı. ve o kişiye hastır evet. değil mi? Bu eksiklik algısı danışanların ifadesiyle eksiklik. Hı hı, evet. Onlar eksik algıladıkları Aynen. için. Onu revize ediyoruz işte hocam seans odası evet. gibi burada. <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel. Yani danışanlar böyle eksiklik gördükleri alanlarda evet. daha çok tehdit algıladıkları için kıskançlık ve işte duvar örmeler beraberinde diğer sıkıntılar ortaya çıkıyor. Öyleyse kendimizi olduğumuz özelliklerimizle kabullenmek ve barışık olmaya ihtiyacımız var. Birinci en temel özellik burasıydı. Kendine güvenmek ve kendisiyle barışık olmak. Evet. Yani burada eşimize suçu atamayız. Sen böyle davrandığın için ben kıskandım. Sen onu giymeseydin ben seni kıskanmayacaktım. Sor yaptım ama sor be niye, niye yaptım demeyeceğiz evet, önce. Evet oraya gittiğin için kıskanıyorum. Evet. Sen gitmesen. Ben seni kıskanmayacaktım değil aslında temel neden orada bireyin kendi bireysel dünyasında bir sıkıntı var. Birinci temel neden en çok karşılaştığımız konu buydu. Diğeri ben sana güveniyorum da diğerlerine güvenmiyorum. Buna çok karşılaşıyoruz. <gülüyor> yani değil mi? evet bunu evet etrafımızda da duyuyoruz Hı -hı. ya da mesela ya bana ya arkadaşlarımdan duyuyorum çok mu kısıtlıyor seni sanki gibi hani bir soru işareti atmaya çalışıyorum ben. Yok ya bana güveniyor da hani etraf biliyorsun kötü artık Tuba ondan öyle yapıyor diyor. Ben de hmm, hani <gülüyor> şey diyemiyorsunuz bununla mutlu o çünkü bununla değer görüyor. Bunu yapan kişi de karşıdakine değer duygusu aşılıyor sanırım. Yani sen benim için kıymetlisin değerlisin bak dışarısı tehlikeli aman ha şu alanda benim çizdiğim çemberde kal diyor. <gülüyor> Bu noktayı açıklayalım daha genişçe hocam. <gülüyor> evet yani burada yine vitrin ve vitrinin arkası var. <gülüyor> vitrinin önünde görünen eşim beni sevdiği için kıskanıyor. Bana değer verdiği için kıskanıyor, önemsediği için kıskanıyor, beni korumaya çalışıyor. Neyden koruyor? Tehlike yok ki. Olmayan tehlikeden mi koruyor eşiniz sizi? Ve sevgiyi göstermenin tek yolu kıskançlık mıdır? Sevgiyi göstermenin bin bir türlü yolu var. Kıskançlık acı veren bir sevgi gösterme şekli bir taraftan. Yani sadece kıskançlıkla beslenmek çok patolojik bir durum. Evet. Ve böyle çiftler de görüyoruz. Sadece kıskançlık üzerinden beslenen ve sevgiyi bu şekilde aldığını düşünen kişiler var. Ama bu sağlıklı bir durum değil. Hı hı. Sevgiyi göstermenin çok farklı farklı yolları var. Kıskançlık bu sevgi göstergesinin sağlıklı olan bir boyutu değil. Tozu çünkü çok aşabiliyor evet. diye başladığında ipin ucu kaçmaya başlayabiliyor. Onun için işte ben sana güveniyorum diğerlerine güvenmiyorum seni korumak için bunları yapıyorum. Hayır evlendiyseniz karşınızdaki kişi yetişkin bir insan. Yetişkinse kendisini koruyabilir. O zaman şu mu olacak Senin evlenmeseydi kendisini dış dünyaya karşı korumaktan aciz biriyle mi evliydin sen? Aynen. Bu aslında Aynen. üstü kapalı bir hakaret gibi geliyor bana. Yani savunmasız, kendini beceremeyen, dışarıdaki tehlikeleri fark edip onların öneminin alamayacak Hı. kadar künt bir isim var karşımızda. Derine indiğimiz zaman şu cümle nelere geldi? Bak bu kadar pozitif, o kadar can canlı görünen cümle evet. en nihayetinde hastalıklı bir duygu durumuna dönüşmüş oldu değil mi? Hı hı hı, evet. E bu şekilde eşini koruyarak kendisini güçlü hisseden erkekler de var. Yine yetersizliğini besliyor aslında. Ben seni e, her şeyden korur kollarım bütün tehlikelerden ben seni koruyabilirim, bu kadar güce sahibim. Temeldeki yetersizlik duygusunu bir şekilde telafi etmeye çalışıyor ama sağlıksız. Çünkü evlendiyseniz yetişkin bir insan var karşınızda. Yetişkin bir insansa kendisini sizden çok daha iyi koruyabilir. Hı hı. Koruyamıyorsa siz aciz bir insanla mı evlendiniz? Kendinize öyle birisine mi layık gördünüz? Burası da bir soru işareti. Evet. Ya da hani e, sizin güveninizi sarsacak Ortamlara girmeyi mi meyilli neyi koruyorsunuz değil mi? Çok soru var aslında evet, burada da evet. Bu ikinci maddeydi değil mi? Hı -hı. Evet alacağım. ikinci var maddeydi. Üç? Ee, üçüncü madde. Şimdi bir e, farklı alan bazı insanlar kendisini sevilmeye layık görmezler. Biraz özgüvenle e, bağdaşıyor gibi görünüyor ama ayrılan noktaları var. Kendisini sevilmeye layık görmeyen kişi eşinin sevgisinden asla emin olamaz. Eşi ne kadar sevgisini gösterirse göstersin. Duvar üzerinden çarpar geri döner sanki. Ulaşmaz o kişiye. Ve o sevildiğine inanmayan kişiler derler ki eşim aslında beni sevdiği için değil benimle param için evlendi. İşte kariyerim için evlendi. İmkanlarım için evlendi. Benim için evlenmedi. Çünkü ben sevilmeye layık değilim. Neyimi sevsin ki eşim benim? Yani ben kendimi sevmiyorum başkası beni niye sevsin noktasına geliyor aslında. Ya bu yapıdaki insanlar da eşlerinin sevgisinden emin olmadıkları için evet evlendik ama eşim beni sevdiği için değil başka nedenlerle evlendi. Çıkarından dolayı evlendi. Çıkarı bittiği anda ya da daha iyisini bulduğu anda her an gidebilir. Öyleyse ben onu kıskanayım, abluk altına alayım ki gidişini engelleyim. Bu da farklı bir alan kıskançlıkta. Evet burada en derin kaybetme korkusu sanırım bu ıı, şıkta olanlar evet. da var değil mi? Evet. Ee, şöyle biraz nelere yol açtığını Konuşacağız oraya ama. geçmeden Heh, bir de tetikleyici hocam. tutumlara bakalım mı? Lütfen, yani kıskanılan oraya kişiler. Biraz zamanı yönetmeye acaba? çalışıyorum evet. o yüzden hızlı olacağız. Sorular da baya bir birikmeye başladı. Buradan devam edelim ardından sorulara başlayacağım. O sorularla aslında biraz Murat Bey'in, Filiz Hanım'ın da e, şu an irdelemiş oluyoruz. Aslında bu hı. maddeler biraz onlara bakın bunları kendinize bir sorun bakalım. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Psiko eğitim vermiş oluyoruz. Hı hı. O eğitime devam edelim hocam tamam. izleyicilerimiz için. Şimdi bir de tetikleyici davranışlar var. Kıskanan kişinin açısından baktık ama bir de kıskanılan kişi acaba neler yapıyor ki kıskanılıyor, hmm. tetikleyici bir şeyler mi yapıyor? Buralar da çok önemli. Mesela soğuk ilgisi, sevgisini göstermeyen bir eş. Karşı tarafta eşim beni sevmiyor, öyleyse her an başkasını sevebilir. Ya da zaten başkasını seviyor, düşüncesine yol açabiliyor. Ve burada şüpheler, kuşkular eşittir, kıskançlık olarak dönüş yapıyor bize. Diğer tetikleyici davranış şüpheli bir takım davranışlar sergilemek. Yani hiç aslında hayatında hiç kimse olmadığı halde, herhangi bir dolap çevirmediği halde öyle tutumlar sergileniyor ki şüphe uyandırıyor. Durduk yerde şüphe etmeye başlıyor eşler. Mesela telefonla şifre koymak. Telefonu asla ortaya bir yere bırakmamak, sürekli yanında gezdirmek, işte tuvalete giderken bile telefonla gidiyor olmak gibi şüpheli davranışlar. Aslında yaptığı kötü bir şey yok ama şüphe uyandırıyor. İşte bunlar tetikleyici olarak karşımıza çıkıyorlar. Ya da eksik bilgi veriyor olmak. Mesela diyor ki eşiniz saat 8'de iş yerinden çıkacağım. Ama çıktıktan sonra arkadaşımla buluşacağım ama onu söylemiyorum ben. Söylemediğimde Bekleyen saatte eve varmıyor bu sefer şüphe. E neredeydin bu saate kadar? Kiminle buluştun? Bana niye söylemedin? Arkadaşınla buluşuyordun da bana niye söylemedin ki bunda ne var? Yoksa sen kesin mi dolap çeviriyorsun gibi durumlar ortaya çıkıyor. Yani aslında e, böyle hani kurt düşürüyor değil mi eşinin aklına? Hı hı. Burada aslında samimi şeffaf güvenilir olmak, emin olmak eşine karşı hı hı. E, en baştaki vazifelerimizden nikah. Kelimesinin hakkını vermektir zaten bu değil mi? Evet doğru şekilde bilgilendirmek, hı hı. ona karşı sorumlu olduğumuzun bilincinde olmak, hesap vermek değil ama hı hı. sadece bilgilendirmek doğru şekilde bunu yapmamız gerekiyor. Hı hı. Bu yapılmadığında yine şüphe uyandırıyor. Diğer tetikleyici sürekli olarak eleştirmek, aşağılamak, kusur bulmak. Şimdi siz eşinizi sürekli eleştiriyorsunuz, kusur buluyorsunuz, sürekli aşağılanmış hissediyor. Yetersiz hissediyor ve diyor ki zaten yetersizlik temeli de varsa e ben yetersizim, eşim beni yeterli bulmuyor, beğenmiyor, takdir etmiyor. Her an başkasına gidebilir çünkü beni yeterli bulmuyor. Burası da yine tetikleyici, farkında olmadan belki kıskançlığı tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Diğeri e, hayır diyemeyen kişiler çok tetikleyici oluyorlar. Çok uyumlu insanlar vardır. Hiçbir şeye hayır diyemez. Dış dünyaya karşı hayır diyemediği için evde eşiyle sorun yaşayanları mı kastediyorsunuz? Ben yanlış mı anladım? Hmm, tam olarak o değil. Kimseye hayır diyemiyor. Aşırı uyumlu davranmaya özen gösteriyor. Ee, tehlikeleri, art niyetleri ayırt edemiyor, fark edemiyor. Çok fazla Aslında iyi evet, niyet. <gülüyor> o mu? Tamam. Evet. Böyle durumlarda eşler diyor ki, şimdi benim eşime birisi bir teklifte bulunsa hayır diyemez. Zaten tehlike olduğunu algılayamaz bile çok iyi niyetli. Neyin kötü neyin yanlış olduğunu farkına bile varmaz. Demek ki aşırı Herkese hayır der. tetikliyor değil mi? Herkese evet der kimseye hayır diyemez öylese kapılır gider. Yanlış bir ilişkiye doğru kapılıp gidebilir her an hayır diyemediği için şeklinde bu da tetikleyici bir unsur. evet. Var mı başka tetikleri? yok En artık temel zaten bunlardan başka Hı -hı. da yok hocam. O kadar çok soru var ki. Şimdi biz o zaman biraz e, Filiz Hanım ve Murat Bey'i karşımıza aldığımız zaman aslında ikisinin de birbirinden rahatsız olduğu o davranışları bir çıkarırız değil mi? Hı -hı. Yani bunlar bunları yapmanın iki taraf için zararları ne? Faydaları ne? Bu listeyi istediğimiz zaman değil mi seanslarda danışanlarımızdan genellikle zararları daha fazla çıkıyor. Hatta hiçbir faydası çıkmıyor. Faydası ama sevildiğimi hissediyorum arada bir. Fix bu cevap geliyor. Hı hı. Tabii onlara bir aynalama yapmak gerekiyor. Ee, i̇kisi de birbirinden müzdarip olduğu için. Ee, bu durumda e, yapılan davranışları artık e, şey e, daha düzgün ve normale getirmek. Yani sosyal medya hesaplarının şifresini bilmeliler mi mesela? E, ortak hesapta ısrar ediyor. Hayır açmayacaksın benden bağımsız diyor. Şimdi e, gerçekten neyi nasıl yaptığını bilen e, İslami, İslam ve Müslümanlığı da doğru düzgün yaşayan erkek ve kadın için bence her alan güvenlidir. Çünkü orada girdiği zaman onun üzerindeki görünmez de olsa bir perde vardır. O perdeyi bakışıyla, hareketleriyle, gözüyle, ifadeleriyle en son ifadeleriyle belli eder çünkü diye düşünüyorum. Yani bu kıskançlıkların boyutu. Gidecek çünkü bu şekilde. Hı hı. Ee, en son Filiz Hanım ve Murat Bey'e de neler tavsiye ederiz? Nasıl onları göndeririz odadan? Ondan sonra da izleyenlerimiz bekliyor. Onların sorularına geçelim hı hı. buyurun. Evet. Şimdi burada onlara kendi ilişkilerinin bir resmini göstermek. Bu tutumlarının sonuçlarını sizin de bahsettiğiniz gibi sonuçlarını göstermek gerekiyor ve sonuçlarına baktığımız zaman onların ilişkisinde sürekli olarak bir suçlama, savunma, eleştirme, kısıtlama, engelleme olduğunu görüyoruz evet. ve buna bağlı ortaya çıkan bir takım tartışmalar ve birçok ilişki zaten bu şekilde savunma, suçlama, tartışma döngüsü içinde gidiyor ve böyle bir durumdayken güzelliklere yer kalmıyor. Yani güzel bir şey yaşayacak fırsat kalmıyor. İlişki kıskançlık üzerinden gidebiliyor. Sadece oradan besleniyor. Kıskançlığı çekip çıkarttığımızda ortada bir şey kalmıyor bazı ilişkilerde. Çünkü hiç yeni güzelliklere yerken açacak fırsatları olmamış ki. Beraber neler yapabileceklerini bilmiyorlar. Nasıl güzel zaman geçireceklerini bilmiyorlar. İşte bu resmi onlara gösterdiğimizde çok daha net algılıyorlar içinde bulundukları durumu, zararlarını, ne kadar aslında zarar içinde olduklarını fark etmeye başlıyorlar. Az önce bahsettiğiniz çok önemli bir şey vardı, bireysellik. Yani ne kadar ihlal edebiliriz, ne kadar sınırlarımızı gidebiliriz, ne kadar saygı göstermeliyiz Karı koca noktası. arasındaki kul hakkını unuttuğumuz için bunu söylemek istedim hocam. Bireysellik kulluğumuzun sorumluluğudur aynı zamanda. Evet, yani karşılıklı güven, saygı ilişkisi içinde... Patolojik bir kıskançlığa yer yoktur. Karşılıklı güven olduğunda, saygı olduğunda, bireyselliğe saygı olduğunda zaten kıskançlık dozunu aşmaz. Ama dozunu aştığında saygıyı da aşıyor demektir. Bireysel sınırlar da ihlal ediliyor ve güven sorunu ortaya çıkıyor demektir. Hı hı. Ee, yani kıskançlık nelere yol açar diye son özetlemek olur, evet. özetleyecek olursak bu konuyu. Kıskançlığın başlangıç noktası eşini kaybetme korkusuydu. Ama geldiği nokta eşini uzaklaştıran bir eş. Kıskançlık ve beraberinde getirdiği davranışlarla bitme noktasına gelen bir takım ilişkiler, sürekli çatışma, tartışma, uzaklaşan çiftler olduğunu görüyoruz. Öyleyse buradaki davranışlar amacına hizmet etmiyor. Burayı asla unutmayalım. Kıskançlık amacına hizmet etmiyor. Kendini doğrulayan kehanete dönüşmeye başlıyor bir süre sonra önemli diye. Madem hadi hocam sizin söyleyecekleriniz vardır muhakkak yine eminim. Hı hı. Onları da soruların içine yedirelim. Programımız şöyle son yarım saat bile değil belki biraz daha az. Ben soruları efendim <gülüyor> şöyle bir oturayım. Soruları isimsiz okumaya karar verdim. Şimdi sorulara o, hocam göz atarken şöyle bir bakıyorum. E, sanki isimleri okumasak daha iyi olacak gibi. Hem izleyenlerimizi de zor durumda bırakmayalım. Sonuçta mahrem bir konu. Efendim adım adım insan hesabına gelen sorularınıza hemen bakalım. Lütfen okuyun demiş büyük harflerle. Okuyalım o zaman. Aslında kıskanç ve araştırmacı biri değilim. Bu, bu sorun çok yaşanıyor. Onun altını çizerek başlayacağım. Değildim. Ta ki telefonunda, eşini kastediyor, telefonunda bir kadını erkek isminde kaydede, kaydederek güvenim gitti. Kaydetmiş, yanlış almış orada ama ben doğrusunu okuyayım. Güvenim gitti. Kadının onunla dertleştiğini duygusal bir arkadaşlık kurduğunu söylemiş eşi. Ee, dertleştiğini duygusal bir arkadaşlık değil demiş, pardon. Sonunda iletişimi kesti onunla ama gel, geldi artık güven. O yüzden artık araştırmacı ve kıskanç oldum. Haklı ben bunu çok görüyorum hocam. Sosyal medyada bir fake hesaplar açılıyor, Hı -hı. sahte hesaplar. Ee, orada duygusal ilişki kurmuyorum diyorlar ama niyeyse oraya bir bağlanılıyor. Nasıl duygusal ilişki değil o, o da tartışılır onu da soracağım size. Hı -hı. Hanımefendi kıskançlıkla suçlanabilir eşi tarafından. Durumu değerlendirelim ona ne önerelim? Hı -hı. Şimdi burada tetikleyici gerçek bir tehlike var. Çünkü gerçek olmayan bir hesaptan, hı hı. farklı isimle kullanılan bir hesaptan ilişki kurulan bir bayan var. Karşı hı hı. cins var orada. Ne kadar duygusal olmasa bile evet. neden o zaman farklı bir isim üzerinden bu kişiyle görüşülüyor? Hı hı. Burada bir sıkıntı yoksa neden onu kapatma ve gizleme ihtiyacı hissediliyor? Yani insanın içine kurt düşürüyor. Ve güvensizlik bir kere başladığında maalesef adım adım daha büyük boyutlara doğru ilerlemeye devam eder. Burada yapılması gereken en önemli şey, çözüm yollarından en önemlilerden bir tanesi mutlaka duygularınızı eşinizle paylaşmak. Bu durumun sizde oluşturduğu duygu ne? Eğer duygularınızı paylaşmadan eşinizden uzaklaşır ve soğuklaşırsanız eşiniz der ki eşim beni sevmiyor, benimle ilgi, bana ilgi göstermiyor ve tetikleyici unsur olmuş oluyor uzaklaşıyor olmak. Ve burada kendinizden ayrı bir ilişkiye de eşinizi hazırlamış oluyorsunuz. Sizin olmadığınız bir ilişkiye eşinizi hazırlıyorsunuz farkında olmadan uzaklaşarak. Mutlaka duygularınızı ifade edin. Ben senin hesaplarında böyle bir kişi olduğunu gördüm, bununla görüştüğünü gördüm. Tamam sen de ifade ettin, duygusal bir ilişki yok ama... O zaman neden gizli bir şekilde bu ilişkiyi sürdürüyorsun? Neden ya da niye be erkekle dertleşmiyorsun da bir kadınla dertleşiyorsun? Aynen. Yani ciddi, tuhaf yani ikisini Tabii de tanımayacaksın ki. sonuçta. Tabii ki. Yani burada sizde oluşan duyguları ifade edin. Ben çok kırıldım, gücendim. Ee, sana karşı güvenim sarsıldı. Senden şüphe etmeye başladım. Belki çok masum bir takım davranışlarım var ama ben onlardan bile şüphe etmeye başladım. Bu konuda ne yapabiliriz şeklinde eşini çözüm ortağı yapmak. Duygularını ifade ettikten sonra hı hı. kendi kendine çözüm bulamaz. Eşine sen bu konuyu hallet demek de bir çözüm olabilir ama beraber bu konuyu nasıl aşabiliriz dediğiniz zaman eşinizle de çözüm ortağı olduğunuz zaman daha kolay üstesinden gelmek mümkün olacaktır bu konuda. Burada parantez açık bir şey söylemek istiyorum. Hı. Çok yaygın olarak danışanlarımda da bu problemi ve aldatılma sosyal medya üzerinden aldatılmaya çok çalışıyorum. Son iki aydır vaka ya saymıyorum bile hani gelen. Şimdi e, sevgili beyefendiler seslenmek istiyorum. Hocam, kıymetli hocam kadınlara dedi ki böyle bir şeyle karşılaştığınızda ne yapmanız gerekiyorsa onu söyledi. Ben de beyefendilere izleyen varsa umarım hafta sonunda da tekrarını da izlerler. <gülüyor> bir de dışı çıkmaya sağ oldu izleyin diye. E, şimdi biz sosyal medyada diyorsunuz ki bir karşı cinsle bir arkadaşlık kuruyorsunuz. Ve diyorsunuz ki duygusal bir ilişki değil dertleştik. Dertleşme bir duygusal paylaşımdır efendim. Ee, bu bir yalan yani o eğer oturun yani yaptıysanız bir şey arkasında durun en azından beyefendiler söylemiş olayım size. Şimdi böyle bir şey yaptığınızda bir de karşı taraf da zaten biliyordur muhtemelen evli olduğunuzu ya da bilmiyor ya da saklıyorsunuz her neyse. Şimdi bir kere bu zaten haram bir ilişki. Manevi boyutunu konuşalım efendim biz Diyanet TV'deyiz aynı zamanda. Haramlardan huzur, mutluluk gelmez. Buradan umudu kesin. Haramdan anlık şeytanın gıdıkladığı heyecan, mutluluk, hoşlanma gelir. Ama o sonra sizin yuvanızdaki huzuru etkiler. Görüyorsunuz. Hep öyle oluyor bize gelenlerde. Ben şunu söyleyeceğim. Şeytan oyup bir hata yapabilirsiniz belki ama burada şunu görmesi lazım eşinizin de. Zaten bu devamı gelecek bir ilişki olsa konuştuğunuzda kişi açısından bırakmazsınız o kişiyi. Hep ne deniliyor? İşte konuşuyor bitiyor. Hep o yarım kalıyor. Orada ortada kalınıyor, dertleşiliyor, heyecan bitiyor. İşte bir böyle ergenlerin vardır ya o heyecanı. Limidosal bir şey geliyor ondan sonra karısı ya da kocası işte özellikle karısı yakaladığında e, bitti artık görüşmüyorum diyor. Ne kadar bitti desede eşi diyor ki acaba şimdi başka biri mi var? Telefonu her ne kadar eline alsa e, yanında da otursa şöyle bir bakma ihtiyacı hissediyor. Sonuçta anlık bir hissiniz Anlık bir arayışınız sizin hayatınızda evliliğinizde böyle ömür boyu gidecek bir sizin temelini atıyor. Kar zarar ilişkisine bakın sevgili beyefendiler. Burada size hangisi karlı geliyorsa onu seçin ki aklı selim olan da neyin karlı olduğunu bilir hocam hı hı. değil mi? Evet. Bir soru daha var ee, isim okumayacağım. Selamünaleyküm demiş. Hayır aleyküm selam. Hayırlı yayınlar eşim kıskançlık boyutunda şüphe boyutuna geçti. diye de bu var hocam. Hı hı. Ve ben sürekli tedirginlik içerisinde imlemiş izleyenimiz, hep savunma içerisindeyim ve aradaki sevgi saygı azalıyor. Ne yapmam lazım? Teşekkür ederim demiş. Evet, kıskançlığın dozunun en arttığı nokta şüphe boyutu yani paranoya aslında. Hmm. Gerçek tehlikeler olmadığı halde kafamızda kurgulamak gerçek ve kurguya hayal birbirine karıştırma noktası ve tedavi gerektiren bir nokta hem ilaç hem psikoterapi gerektiren bir noktaya doğru gidebiliyor ve tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Yani burada neyden şüpheleniyor eşiniz? Gerçek tehlikelerden mi, gerçek dışı tehlikelerden mi? Olaylara kendince bir takım anlamlar mı yüklüyor? Kendince bir takım yorumlar yaparak mı şüphe duyuyor? Burası çok önemli. Az önce bahsettiğim o gerçek dışı kurgular hayali algılar varsa burası tehlikeli bir nokta mutlaka... Burada uzman yardımı ve tedavisi almak gerekiyor. Çünkü o e, şüphenin dozu giderek artmaya devam edecek. Hiçbir zaman aynı dozda kalmayacak şüpheler. Evet. Hocam bir beyefendi yazmış okumak istiyorum. Hep hanımefendiler dinliyor diyoruz evet. ama e, ismini vermeyeceğim. Eşim demiş benimle çok konuşmadığı benim konuşmalarıma ilgi göstermediği halde başka erkek arkadaşlarımla Beyefendinin arkadaşları oluyor bunlar. Çok güzel sohbet ediyor ve o erkeklerin anlattıklarına ilgili oluyor, dinliyor, onlara sohbet açıyor. Bu durumda ben kendisine bu tavrınla beni kıskandırıyorsun başka hiçbir erkekle benden daha iyi olmanı kaldıramıyorum. Benden ayrılabilirsin ama bana böyle bir kıskandırmayı yaşatamazsın diyorum tartışıyoruz. Ne söylersiniz diyen bir beyefendi. Hı hı, çok güzel bir örnek. Evet. Şimdi kıskançlığın çözüm yollarında bu nokta çok önemlidir. Eşinizle yakın bir ilişki kurmayıp uzak soğuk davranıp da başkasıyla yakınlık kurduğunuzda kıskançlığı tetiklersiniz haklı olarak. Hı hı. Çünkü eşiniz sizin en yakınınızda olması gereken, paylaşımlarınızın en fazla olması gereken bir kişiyken onunla o yakınlığı yakalayamayıp başkasına bunu aktardığınızda tabii ki rahatsızlık oluşturur bu durum, haklı olarak rahatsızlık oluşturur. Yani burada beyefendinin duygularını ifade etmesi önemli, eşiyle bu konuyu bir daha ayrıntılı konuşmasında yarar var. Benimle niye bu kadar yakın değilsin? Benim farkında olmadığım bir sorun mu var? Benimle aynı yakınlığı yakalamıyor olmanın bir nedeni var mı? Yani neden durum böyle? Onlarla niye öyle, benimle niye böyle? E, farkında olmadan seni kırdığım, üzdüğüm, öfkelendirdiğim, uzaklaştırdığım bir durum mu var acaba? Yani bunun nedenine bakmak gerekiyor. Şu an nedenini bilmediğim için çok yorum yapamayacağım ama bunun nedenlerini beyefendi eşiyle konuştuğunda belki farkında olmadığı bir kapı açılacaktır oradan ve o konu üzerine konuşacaklardır. Evet, hı hı. E, belki şunu bile diyebilir işte senin arkadaşların onlara yakınlık gösterip misafirperver olmak adına böyle bir şey yapıyorum bile diyebilir hiç aklına gelmez. Hı hı. Tabii biz sadece e, sizin mesajınızdan öngörülerde bulunarak bunları söyleyebiliyoruz. Yine bir e, mesaj var ben hani isminizi vermeyeyim dedim yazıyorsunuz isim vermeyin diye. Özel sorular yine hocam. Merhaba demiş. İkinci evliliğim. Bir hanımefendi bunu yazıyor. Eşim çocuklarıyla sanırım demiş, eksik yazmış. Sürekli annelerinden bahsetmeleri beni yoruyor, ne yapmam gerekiyor? Ee, şöyle anladım ben. Ee, hanımefendi ikinci evlilik yani e, evlendiği kişinin boşandığı kadınla alakalı konuşmalar oluyor. Çocuklarının annesi diyeyim. İlk eşle ilgili konuşmalar i̇lk, evet, oluyor. E, ve kocasının bu konuşmalarından yani ilk evliliğini kadınla konuşma değil evde sanırım çocuklarla anneleriyle ilgili bahsetmeleri. Hı hı. Bu, bir, bu da farklı türlü bir şey ama evet. e, makul de karşılanabiliyor. Tabii ilk konuşmaların içeriği ne onu da bilmiyoruz. E, ne söylersiniz? Bu arada buna ekleyeyim. İkinci evliliği yapanlar. İlk boşanılan eşleri de kıskanabiliyor. Hele çocuk varsa ve iletişim hala sürüyorsa. Evet. Belki buna da ufak bir şey söylerseniz hocam. İzleyenler için faydalı olabilir. Evet. Şimdi i̇kinci evliliklerde eğer çocuk varsa ilk evlilikten ilk eşlerin sözü illaki geçecek. Bir şekilde onlarla ilgili konuşmalar olacak. Çünkü çocuklar annesiyle görüşecekler. Anneleriyle yaptıklarını anlatacaklar babalarına. Ya da eşler eski eş ve şu an evli olduğunuz yeni eşiniz çocukları hakkında görüşmeye devam edecekler ortak karar almaları gerekecek fikir alışverişi yapmaları gerekecek bir, bir araya gelmeli alışverişi gelecek. yapmaları gerekecek bazen bir araya gelecekler e ama düğün bu dernek olacak belki kız istemeye gidecekler birlikte Tabii ki. Bunları bilerek lütfen. Bir insanın boşanmış biriyle evlenin. Bu, yani ben seviyorum. Lay, lay değil ama bunun bir de ilerisi için hı hı. çocuklar da varsa o çocukların da hakkına girmeye gerek yok. Çünkü o çocuklar yanında anne babasını ister. Siz baba ya da anne olan bir bireyle evlisiniz. Onun bir ikinci rolü var. Bunu gözetin hı değil hı. mi hocam? Kesinlikle. Eski eşlerle bağlantıyı kopartmayı istemek gerçekçi bir beklenti hı. değil. O zaman siz çocuklarla alakalı yeni sıkıntılar oluşturacaksınız çünkü. Çocuk olduğu için ilk eşler o evliliği belli bir kısmında yer edinecekler. Hı hı. Mecbur böyle olmak zorunda. Bu ıı, ilişkiyi herhangi bir tehlike, tehdit unsuru olarak görürseniz, tartışmaya çevirirseniz o zaman asıl zararı veren kişi sen, siz olmuş olacaksınız o ilişkide. Hı hı. Yani ilk eş değil, asıl sıkıntı kaynağı bunu problem olarak gören kişi olacak. Yani hı hı. Bunu göze almak ve hoş karşılamak gerekiyor. Hı hı hı. Fikir alışverişi, iletişim. Ortak bir takım paylaşımlar çocuklar üzerine bunlar gayet normal karşılanması gereken şeyler. Şimdi bir diğer soru selamünaleyküm demiş bir izleyenimiz. Eşimin hocam diyor ki eşimin telefonunda daha önceden hiç bayan numarası yoktu silmişti evlendikten sonra. E, fakat şu an kız arkadaşları e, şu anda iş diyerek bir sürü bayan numarası kaydoluyor ve ben kıskanıyorum. Telefonu da şifreli rahatsız olduğum için şifre koydu ve saklıyor. Ona güveniyorum ama bu durumu kıskanıyorum. Ailesi bu konuda başka bayanlarla sürekli kıskandırmaya çalışıyor. Tahrik edici unsur beyefendinin annesi oluyor. Yani kayınvalidesi ya da işte görümceleri. Hı hı. Bir aile danışmanlığı alması gereken <gülüyor> durum gibi geliyor bana. Evet diyor. burası çok karmaşık bir ilişki. Evet. Ee, şimdi eşinizin iş hayatında bayanlar olabilir. Gayet doğal. Onları kaydedebilir. Burası da çok doğal. Onlarla zaman zaman toplantılara katılıp ortak paylaşımlarda bulunabilir. Bunları göze almak zorundayız. Artık bayanlar da iş hayatının içinde çok fazla yer alıyorlar. Eskiden sadece erkeklerin çalıştığı ortamlar vardı ama şu an bayanlar da iş hayatının içinde çok fazla varlar. Öyleyse bunları göze almak, hoş karşılamak gerekiyor. Ve iş arkadaşlığı ile işle alakalı olarak evden de görüşmeler yapılabiliyor. Bunun için kaydetmesi gerekiyor. Evet. Bunda hiçbir sakınca yok. Hı hı. Burası gayet normal ama o paylaşımlarda haddini aşan bir şeyler varsa tetikleyici unsur olabilir. İş dışında bir takım paylaşımlar yapılıyorsa kıskançlığı tetikliyor olabilir. Bilmiyorum öyle bir şey var mı? Kayınvalideye gelecek olursak buradaki kayınvalidenin yaptığı şey oğlunun ilişkisini sıkıntıya sokarak onu mutsuz etmek. Sonuçta buraya varacak orası. Yani siz gelinizi kıskandırıyorsunuz ama... Sonucu ne olacak bunun? Burada e, oğlunu e, böyle daha değerli kılmak için yaptıklarını düşünüyorum. Yani Güzel bizim gitme. oğlumuz değerli elini sallasa ellisi bak ayaklarını denk kal. Yani bir gün der ki ayağımı denk almıyorum ben boşanıyorum dese ne yapacaksın sevgili kayınvalideciğim? Evet. Yani oğlunun yuvasına olacak olan değil mi? Evet. Yani benim oğlumu kimler kimler istedi de hmm. sen kafaladın onu hmm. ifadesi. Ya ediyorum. da sana baktı. Geçende, <gülüyor> hani? evet, evet yani evet. senin seçti gibi. Evet. Ama bu Eşin e, oğlunuzun seçimine saygısızlık madem seçti evlendi bırakın huzurlu mutlu olsunlar. Size mutluluğa katkı sağlayın. Yani geçmişte, Yatıştırıcı olun. Geçmişte neler olduğunu şu an ifade etmenin kime ne faydası var ki? Sizi mutluluğa katkı sağlayın. Bu yanlış bir yöntem. Kesinlikle. Şimdi şöyle de bir soru var isimsiz okuyacağım. Diyor ki bir izleyenimiz şurada hesaba geliyor elinizi çabuk tutun bitmek üzere çünkü adım adım insan. Eşimin ailesi beni eşimden kıskanıyor. Burada acaba beni eşimden kıskanıyor derken eşini mi yani kocasını onu çözemedim ama şöyle yazmış. Eşimin ailesi beni eşimden kıskanıyor. Bayın vademin şey gelini kıskanması gibi bir şey mi? Ve demiş bunu eşime söylüyorlar bu durum söz konusu olunca aramızda sıkıntılar oluyor huzursuzluklar başlıyor ne yapabiliriz bu durumda lütfen çok zor durumdayım bilgi verin diyor izleyimiz. Hı -hı. Bana şöyle geldi hani evlendiği zaman çiftler e, atıyorum kayınvalide burada çünkü hanımefendi yazmış mesajı muhtemelen e, kayınvalide oğlunu biraz kıskanıyor ya evlendikten sonra Hı -hı. bana sanki böyleymiş gibi geldi ötekini evet. düşünemedim hani öteki bana çok makul gelmedi yanılıyor muyum Ben hocam? de öyle algıladım ne? yani gelin kayınvalide arasındaki kıskançlık gibi. Evet. Damat beyi paylaşamama. Damat var gibi. Evet. evet yani burada aşırı sahiplenme, e, kayınvalidenin oğlunu aşırı sahiplenmesi söz konusu olabilir. Onu paylaşmakta zorlanıyor olabilir. E, oğlunun ilgisini sevgisini kaybetmekten korkuyor olabilir. Burada kayınvalidenize biraz daha yakın olmak. Evlenmenin eşittir, ondan uzaklaşma anlamına gelmeyeceğini ona göstermek. Daha yakın ilgi, sevgi, destekle onun korkularının yenmesine yardımcı olabilirsiniz. Ve burada güven sağlamak için zamana ihtiyaç vardır. Çünkü tanımadığımız insana güvenemeyiz. Haklı olarak güvenmememiz gerekiyor zaten. Gelin kayınvalide birbirini daha iyi tanıdıkça biri için tehlike oluşturmadığını fark ettikçe zaman içinde bu kıskançlık ve güven sorunu aşacaklardır. Burada biraz daha yakın davranarak kayınvalidenizin korkularını yenmesine yardımcı olabilirsiniz. Bir kayıp olmadığını hatta bir çocuk Hı -hı. daha geldiğini ailesine. Evet. Bunlar aslında stratejik ve güzel hamleler. Şimdi bir izleyenimiz az önceki ikinci evlilik meselesiyle alakalı bir soru sormuş. Bence güzel bir soru almak istedim hocam. Hı -hı. Az önce ikinci evlilikte çocuk varsa eski eşler görüşmeli görüşmeleri kabul etmekten bahsettiniz. Peki... Arada çocuk yoksa, eski eşle ya da ailesiyle görüşmeye devam etmek kabul edilebilir mi? Ya da kıskanma da bir anormallik var mıdır bu durumu? Demiş Hayriye İnner demiş. Teşekkür ederiz. Hmm. Burası çok çetrefilli bir soru. Ben direkt cevap veriyorum. <gülüyor> ne münasebet? Yani niye? Ama... Şimdi evliliği yürütemedin arkadaşlar mı döneceksin? Bir akrabalık ilişkisi olabiliyor ha, bazen. O, i̇şte o zaman akrabalarla bağı kopartmak doğru olmuyor. Da, akrabalık yani. çerçevesinde yani. görüşülebilir ama yani eski eşle niye görüşesiniz ki? Neden? ben neden bulamıyorum burada Hakkım neden bulamıyorum evet. yani biz kabul edilebilir görmüyoruz dediğimiz gibi akrabalık ve zaruri ilişkiler atıyorum çok böyle hani belki ailesinden birisiyle dosttur arkadaştır bazen öyle olabiliyor Hı -hı. ne bileyim kız Hı -hı. kardeşiyle kuzeniyle Hı -hı. hani asbel kader görüşlü ama özellikle ben boşandığım kadının ve ailesiyle de görüşeceğim yemeğe gideceğim hadi sen de gel böyle bir ya bu kadar anlaşılır değil çocuklar arada bir akrabalık bağı kuruyor hala boşanma olsa da değil mi Hı -hı. şimdi bir başka izlenimiz demiş ki bu anormal mi değil mi hem de kıskanç düzeyine gelen bir soru. Eşim dışarıda benim yanımda başka bayanlara bakmasını kıskanıyorum. Bu ona saçma geliyor ve doğrulamıyor. Peki hocam size de saçma geliyor mu diye ekleyeyim mi ben hocama? Ne dersiniz? Yani başka bayanlara nasıl baktığı önemli. Şimdi Dikkatle mi bakıyor, inceleyerek mi bakıyor yoksa gayri ihtiyari mi bakıyor? Gayri ihtiyari bakabilir yani çevremizdeki insanlara biz bakarız ya da bazen dikkat çekici bir şey yaparlar ona bakarız ama Ayrıntılı bir şekilde dikizleme şeklinde, inceleme şeklinde bakıyorsa burası bir sıkıntı. Ama çevredeki insanlara gayri ihtiyari bakıyor olmak herhangi bir anlam ifade etmez her zaman. Bunu tehlike olarak gördüğünüzde siz sıkıntı yaşarsınız. Evet. Soruları hızlandıralım. Selamünaleyküm demiş bir takipçimiz. Eşim benim annemle görüşmemden rahatsız oluyor. Kayınvalidemle aynı apartmandayım ama annem ve ailemle görüşmemi kıskanıp kendi ailesiyle aynı şekilde görüşmemi isterken kendisi anneme hiç gitmiyor demiş. Bu tamamen bir hanımefendi bu ama unisex bir isim evet. Ben yani burada kıskançlığı aşan farklı sorunlar var sanki. Aşırı sahiplenme, saygı göstermeme, buna bağlı ortaya çıkan kısıtlamalar yani burayı tamamen kıskançlık olarak görmek çok doğru olmaz. Ailenizi evlilik ilişkisini tehdit eden bir unsur olarak görüyorsa eğer eşiniz hı hı. ailenizle yakaladığınız yakınlığı sıcaklığı onlara verdiğiniz değeri ve önemi eşinize göstermiyorsanız eğer siz bunu tetikleyici olabilirsiniz. Evet. Burayı bir gözden geçirmenizde fayda var. Kendinizi bu konuda bir değerlendirin. Acaba Onlarla ilişkiniz gerçekten bir tehlike oluşturuyor mu eşiniz açısından? Hmm. Ya da eşiniz yani kayınvalidenizle olan ilişkinizin samimiyetine bakıyordur hı -hı, orada belki. Hı -hı. Çok derin dinamikler olabilir. Şimdi bir yoruma geçtim. DM'den e, olabildiğince cevapladım. Yorumlarda da var hocam. Merhaba eşim 60 yaşında demiş bir hanımefendi. Sosyal medyadan yanlış insanlarla yazışmalar yapıyormuş. Ergen gibi davranıyor demiş. <gülüyor> 60 yaş ikinci bir ergenlik mi hocam? <gülüyor> i̇kinci ergenlik aslında şöyle... Hala ben ilgi görüyor muyum? Hala çekici miyim? Hala insanlar bana ilgi gösterirler mi? Olayını test etmeye çalışıyorlar bu yaşta. Eşlerinden yeteri kadar bu konuda geri bildirim almadıkları zaman özellikle. Yeterince yakın ilgi, takdir, övgü almadıklarında bu övgüyü, takdiri, ilgiyi alabilecek başka kaynaklar arayabiliyorlar. Öyleyse bu konuda kendinizi gözler değiştirmenizde ilişkiyi biraz daha iyi yönde yapılandırmakta fayda var. Yani sadece kıskançlık ve onun beraberinde getirilen noktalara enerjinizi yönlendirdiğinizde güzel şeyler yaşayacak zamanınız kalmıyor. Buradaki enerjiyi, zamanı, çabayı daha güzel şeyler yaşamak üzerine yatırım yaparsanız daha sağlıklı bir ilişkiniz olacak. Evet. Hani 60 yaşta da artık hani daha anlamlı şeyler demiş, Neyse ben de çok uzatmayayım. Son soru efendim. Çünkü hızlı ilerledik ama bu soru çok güzel bir itiraf yapmış izleyenimiz. Hı hı. Eşimle daha yeni bir kriz yaşadık demiş. Eşimin eskiden bir şeyler yaşadığı lise aşkı diyelim. Üstünden 10 sene geçmiş eşimin bir yakını senden önce de birisiyle görüştü dedi ve ben eşimi gece uyandırıp neden diye sorgulamaya başladım. Çok pişman oldum. Ertesi gün özür diledim bu konuyu atlatamıyorum. Sahte hesaptan o kişiyi takip ediyorum. Ben ne yapıyorum? Soruyor. Ne kadar tatlı bir itiraf. Siz ne yapıyorsunuz efendim? Takipten çıkın, sahte hesabı kapatın ki sizi bağlayacak orası. Ne dersiniz hocam izleyenize? Son sorumuz Eşinizin sizden önce bir ilişkisi olmuş tamam ama eşiniz sizi seçmiş, hı hı. sizi sevmiş, sizi beğenmiş, sizi yeterli bulmuş, sizinle evlenmiş. Öyleyse diğer ilişkileri tehdit olmaktan çıkmış Eşiniz için özel olan sizsiniz, değerli olan sizsiniz, önemli olan sizsiniz. Diğerleri afile. Evet, şimdi çok da reklam falan yapmak istemiyorum. Malum diziler bir erkeğin birden fazla kadını gönül bağlayabileceğini söyleyebiliyor. Onu empoze eden imgeler verebiliyor. Tabii bunlar da toplumda... Acaba benim kocam da mı yapıyor ki diye değil mi? şüpheye düşürebiliyor. Hele de şüpheli davranışlar olursa. Orada dedektif gibi kadınların da nasıl bunu üstü yakalayabileceklerine dair yöntemleri gösteriyor. İşte medya sanırım medyaya çok iş düşüyor. Ama daha çok aile birliğini zedeleyici davranışlar ve yapımlarla iş düşmüş oluyor. Biraz uzaklaşmak şu sosyal medyadan tanımadığımız insanlardan. İnanın medyada olmasam hocam ve mesleğim gereği sizi de malum ben sosyal medya olmam. Tercih etmem diye düşünüyorum ama mesleğimiz gereği işimiz gereği orada olmak oranın bir parçası olmak zorundayız. Emekli olduğum zaman kapatıp çekip gitmek sadece ailemle böyle daha minimal bir hayat benim hayalim Allah nasip ederse. Evet. Ee, tehlikeli sular çünkü kontrol edemiyorsak gitmek en güzeli sanırım hocam. Evet çok doğru. Evet. Yani sosyal medyayı iyi yönde kullanırsak bize fayda sağlar. Kötü yönde kullanırsak da hayatımızı zindana çevirebilir. Evet. Bunun kontrolü bizim elimizde biraz Hı -hı. da. Peki var mı mesajını hocam? Program bitti. Hı -hı. Ben sizinle program yapmaktan çok keyif alıyorum. Teşekkür Böyle çok ederim. hoş sohbet oluyor. Hem seans tadında hem dertleşme tadında. Hı -hı. E, son belki evliliklerin evliliklerde kıskançlığa dair belki bir motto mu belirleriz? Bir söz mü hocam? Hı -hı. Veda edelim izleyenlerimize. Şöyle söyleyelim. Şimdi evlilik ilişkisi... <gülüyor> Güvensizlik üzerine kurulmaz. Biz kontrol ederek eşimizin bize sadık olmasını, yanlış bir şey yapmasını engelleyemeyiz. Çünkü 24 saat kontrol mümkün değildir. O yüzden güven üzerine kuracağız ve o kontrolleri, kıskançlıkları bir bırakalım. Bıraktığımızda neler oluyor bir de buna bakalım. Son söz bu. Harikaydı hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Hı -hı. Şahane bir yayındı. Ve efendim bugün de biz ailen sürenin sonuna geldik. Adım adım bir öyküyle ekranlardaydık. Tabii ki sizlerin sorularına da yanıt vermeye gayret ettik diyelim. Yine bir başka adım adım insanda başka bir öyküyle ve sizin yüreklerinize dokunmak niyetiyle gelmek ve buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.